Rüzgar aşeminis çünkü o Allah'ın emriyle eser. Hoşunuza gitmeyen bir çeşidini gördüğünüzde Allahümme nes'elüke min hayri hazihi rihi ve hayri ma fiha ve hayri ma ümiret bihi ve nauzü bike min şerrih hazihi rihi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 Allah ondan razı olsun şöyle demiştir Rüzgar şiddetlendiği zaman Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi Allahümme inni es'eluke hayraha ve hayra ma fiha ve hayra ma ürsilet bihi ve euzubike min şerrıha ve şerri ma fiha